Demokrasi ve bu dinin dindarları sanık santalyesinde 99 soruyla demokrasi sorgulanıyor. Demokrasi kendisini hüküm kaynağı görerek, demokrasiyi kabul etmeyenleri, özellikle İslam'ı tek dünya görüşü ve hayat biçimi kabul edenleri suçluyor. Direkt suçlama yapmamaya gayret ederek ama başardığını iddia etmeden, onun dünya halkları ve yaşadığımız ülke insanına karşı suçlu olup olmadığını sorgulamak amacıyla bazı sorular sormanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü batıdan gelen global emperyalizmin, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Bosna ve Filistin katliamlarının, Müslümanların kafa ve gönüllerini işgal ederek köleleştirmenin, küresel zulmün arkasında hep demokrasinin yattığını görüyorum. Bu sorular ve verilecek cevapları, fikir cimlasi şeklinde değerlendirilmemelidir. Cevaplar, kişinin dünya görüşünü ve kültürünü gösterecek, her konuda alternatif görüşü olan dava sahibi olup olmadığını, nakil ve akıl mı, yoksa uydum kalabalığa mantıksızlığını mı seçtiğini ortaya koyacaktır. Dolayısıyla bu sorulara vereceği cevapla kişi kendisini sorgulamış, kendini tanımış, tanıtmış olacaktır. 1. Halk hakem olabilir mi? Adil bir hakem. Teslim olunacak bir hakem. Hangi konularda? asap 36. ayetin anlamını da değerlendirerek, Müslümanın özgürlük ve teslimiyet sınırı nerede başlar, nerede biter? Doğrular parmak hesabıyla tespit edilebilir mi? Bu bilimsel olabilir mi? Hele hak yani mutlak doğru halk tarafından mı belirlenir? 2. Batılılar açısından demokrasi en az zararlı olabilir. Onlar Hakk'a yani mutlak doğruya, nasla inanmazlar çünkü. İslam diye bir din, devlet ve dünya görüşü olmasaktı, peygamberlerin ve iman edenlerin uğruna her fedakarlıklara katlandıkları ilahi hükümler söz konusu olmasaktı, demokrasi mi, başka rejim mi tartışılabilir. Hakk'ın emrettiği hayır olmayınca şerrin en ehveni tercih edilebilirdi. Ama Müslümanın teslim olduğu Rab ve kitap her şerri yasaklar ve sadece hayrı emreder. Hak apaçık ortadadır. Batıl rengine bürünemez. Batıl görünümünde hak veya hak görünümündeki batıl olsa olsa ehveni şerdir. Ehveni şerri tercih etmekte şerre razı olmak demektir. Müslüman Hakk'a talip olmak zorundadır. Bu değerlendirme ışığında ehbeni şer mantığı, insanları oyalayıp durarak hayra giden yolu tıkayacağı, hayrı alternatif olmaktan çıkaracağı, şerri sevdireceği ve ona tabi kılacağı için, esas büyük şerden de daha zararlı olabilir mi? 3. Batının laiklik, özgürlük ve benzeri hemen tüm kavramları gibi, demokrasi kavramı da kayfaktır. Sınırı, tanımı çok belirgin değildir. İsteyen istediği yere çekebilir. Yöneticiler ve etkin güçler içini istedikleri gibi doldurabilir. Halkın kendi kendini yönetmesi belki tek ortaklığın, onun da nasıl olacağı ve Müslümanlıkta nasıl bağdaşacağı konusunda ortak görüş var mı dersiniz? 4. Kimilerinin kasıtlı olarak iddia ettiğinin aksine İslam dayatmacı bir din değildir. La bir din hükmünü koyarak dileyen insana dilediği dini seçme ve o dini yaşama hakkı verir. Herkesin cehenneme gitme özgürlüğü vardır. Demokrasi için de bunlar geçerli midir? Herkes demokrat olmalı, başka devlet sistemine inanmak ve hele onu savunmak yasaktır şeklinde anlayış bir dayatma değil midir? Demokrasi kendisine inanmayanlara gerçekten müsamahakar mıdır? Yoksa dayatmacı bir din, alternatif kabul etmeyen bir yönetim biçimi ve İslam'a kapalı olduğu yetmiyor gibi, aynı zamanda ona hayat hakkı bile tanımayan, ona düşman bir dünya görüşü müdür? 5. Demokrasi sadece yönetici seçmekten veya insan hakları gibi yuvarlak laflardan ibaret midir? Yoksa o, Aynı zamanda kendine göre bir dünya görüşü, hayat anlayışı, yaşam biçimi olan bir ideoloji midir? 6. Özellikle Türkiye gibi yerlerde %80 oy alınsa da istediğiniz değişim ve dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Güç olanları derin devlet, reel politik, bürokratik oligarşi, medya ve para babaları, kimi sivil toplum kuruluşları, bütün bu silahlı ve silahsız güçlerle demokrasi nasıl uzlaşıyor? Demokrasinin uzlaşamadığı sadece İslam mıdır? 7. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar CHP zihniyetinin ve Kemalist görüşün her dönem iktidarda kalmasına mı hizmet ediyor? Demokrasilerde bunların yeri neresidir? 8. Demokrasilerde çarelerin tükenip tükenmediği, halkın şikayetlerinin azalıp azalmadığından belli olur. Bol bol laf, bol keseden vaat, ceiz, caz, kandırma, umut ticareti. Demokrasilerin temel malzemesi olduğuna göre bu yedi defa gidip çenesi sayesinde sekiz defa geri gelen şapkalının sözü, demokrasilerde çene tükenmez şeklinde olmalı değil 9- Mecliste başbakan sıfatıyla şu kadına haddini bildirin, aykırışı ve başörtüsüne bile tahammül edemeyen yaklaşım gerçekten halk idaresi olabilir. Her türlü anketlerde halkın başörtüsüne büyük oranda sahip çıkmasıyla başörtülü aday bile gösteremeyen iktidar partisinin ve onun serbest olmasını teklif bile edemeyen kendi hanımlarının başörtüsünü bile getirince savunamayanların tavırları halkın kendi kendini yönetmesi sloganıyla nasıl bağdaştırılabilir? Bu halkın idaresi olsa bile hakkın idaresi olabilir mi? 10. Demokrasi, Ferazlak'ın Kufeliler için dediği gibi gönlü İslam'dan ehli ve dili mevcut düzenden yana insanlar mı oluşturdu? Bu doğruysa bu karakterin İslam'a ve demokrasiye katkı ve zararları nelerdir? Özüyle sözü, içiyle dışı bir olmayan demokrasi ve düzen münafı tiplerden kime ve ne gibi hayır beklenebilir? 11. Sonra kendisi de milletvekili seçildiği halde, bu hak elinden alınan Fadıl Akgündüz'ün bir sözü vardı. Milletvekili satın almak daha karlı ve çok daha ucuz. Devlet sırrını inşa ettiği ve piyasanın ucuz olduğunu açıkladığı için olsa gerek, halkın oyuyla seçildiği halde aforoz edildi, milletvekilliği elinden alındı. Partiler bunca masraf yapıp, oy toplamaya çalışacağına daha az masrafla transfer yapamazlar mı? Milletvekili ve hatta bakanlardan daha etkin olan bazı egemen kişilere para vererek yönetimde daha etkili olamazlar mı? Bu din açısından caiz, politik açıdan etik olmaz mı deniliyor. Sanki kurallarına göre oynanan demokrasi oyunu daha caiz ve daha mı etik? 12. Tepeden inme veya demokratik yollarla başa geçip devlet imkanlarıyla halka din dayatma, nebevi metot ve Kur'ani usul değildir. Peygamberimize davasından vazgeçmesi şartıyla Mekke müşriklerinin krallık ve demokrasiye benzer şekilde bir iki sene onun, 1-2 senede kendilerinin halkı yönetmesini teklif etmişlerdi. Peygamberimiz bu kolay ama davasından vazgeçme tavrı takiyesi görünümü içeren tekliflere karşı nasıl bir tabu takıntı? 13- Demokrasi denilince halkın yönetime katılmasından hemen sonra ilk akla gelen sloganlar insan hakları ve özgürlüklerdir. Bu parlak sözlerin hangi insanların hakkını ve ne tür bir özgürlüğü kastettiği üzerinde pek durulmaz. Halbuki her hakkın bir sorumluluğu ve her özgürlüğün bir sınırı vardır. Demokrasilerde bunlar da kaybaktır. Müslümanlar için Allah'a kendisine ve topluma karşı sorumluluk önceliklidir. Kulluk, ilahi sorumluluk, Allah'ın emirleri, davet, tebliğ ve ahiretle ilgili konularda... Demokrasinin görüşü nedir? 14. Demokrasilerde mümin kafir ayrımı ve ayrıcalığı teorik olarak yapılabilir mi? Yapılmazsa bu, İslam'ın ilkeleri ve Müslümanlar açısından nasıl izah edilir? Yapılmaz ama uygulamada yapılıyor deniliyorsa, mümine olundu mu, olumsuz ayrıcalık mı yapılıyor? 15. Hükmün Allah'a ait olması, Aynen mülkün Allah'a ait olması gibidir. Nasıl mal mülk, gerçek malik olan Allah'a aittir, mümin kendisine emanet olarak verilmiş malı, Allah'ın emri ve izniyle meşru şekilde kullanır. Aynen onun gibi mutlak hüküm sahibi Allah'tır. Veyat seçilmiş mümin insan, onun izniyle, onun indirdiği hükümlerle ve sınırlı şekilde hükmeter. Yönetim, Allah'ın hükmünü adaletle uyguluyorsa ilahi hakimiyet gerçekleşir. Aksi takdirde hükmedilen ilkelerin sahipleri ve hükmedenler ilahlık iddiasında bulunmuş zalim, fasık, kafir olurlar. Bu değerlendirmeler doğrultusunda demokrasi, mabedi dokunulmaz tabuları, kitabı, ibadeti, kutsal kişileri olan bir dindir sözü yanlış mıdır? Kutsal mabet tapınak olarak meclis, kutsal kitap olarak anayasa, inancın şiarı ve dine giriş ifadesi olarak hakimiyet kayıtsız şartsız ulusundur zikri, dua ve ayin olarak istiklal marşı ve hazır ola geçme, ilke ve doktrinlerine kesin iman edilip hiç eleştirilemeyecek tabu ve tanrısal güç olarak Ulu Atatürk, kutsal ve tanrısal özellikle yarı tanrılar olarak meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanından oluşan teslis, haram helal olarak meclis tarafından belirlenen beşeri yasaların suç sayıp saymadığı şeyler, kutsal beyat Akdi ve problemleri çözecek hakem şeklinde kabul edilen kutsal oy ve mübarek sandık, kullarsa vatandaş şeklinde uygulanan pratik açısından Demokrasi dininin esasları kabul edilmiyor mu? 16. Kur'an, Mekke'de peygamberimiz zamanındaki müşriklerin dininden bahseder. Halbuki onların adı bilinen hiçbir dinleri yoktu. Halbuki onların adı bilinen hiçbir dinleri yoktu. Fakat felsefesi, ideolojisi, dünya görüşü ve yaşam biçimi, yönetim tarzı olan her şeyin Kur'an terminolojisinde adı din. Demokrasi batıl bir din olarak kabul edilince aynı zamanda demokrasiyi de kabul eden Müslümanlar iki dinli mi olmaktadır? 17. İslam'ın ilkeleri ve Müslümanların insani hakları gündeme gelince demokrasi helvadan put olur ve acıkan sahipleri onu yemekten çekinmez. Cezayir'de İslami Selamet Çephesi'nin demokratik yolda iktidara giderken Askeri darbeyle önünün kesilmesi, yaşadığımız coğrafyada kaç kez partilerin kapatılması ve parti kapatılmasının demokrasinin kılıcı gibi korku salmaya devam etmesi bunun örnekleri değil midir? Peki İslam'a kapalı olan Müslümanların dinleri için kendini kullanmalarına her yasa koyan demokrasi Müslümanları kullanmaya niçin açıktır? 18 Dini siyasete alet etmek elbette çirkin tavırdır. Aynı zamanda bir Müslümanın dinini Allah rızası dışında başka bir amaca hizmet için alet etmesi büyük bir günahtır. Olsa olsa siyaset dine alet edilebilir ama fincancı katırları çabuk uylanıp kolay ürktükleri için siyasetin en küçük unsurunun bile dine hizmet ederek ona alet edilmemesi için Asgari tavizi bile vermemektedir. Böyle olduğu halde şayet bu konuda taviz verdiklerini düşünsek, gayri meşru düzenler İslam'a alet ve araç olabilir mi? Batıl yollarla hakka gidilir mi? Hz. Peygamberin hayatından buna delil olabilecek tek bir olay gösterebilir mi? 19. Şerle hayra gidilebilir mi? İslik'le abdest haram parayla hayır yapılabilir mi? Küfre ait bir vasıtayla, İslam'a, şeytana ait bir atla, cennete gidilebilir mi? Gavurun atına binen onun kılıcını sallamaz mı? Batılı kafirlerin demokrasi adı cephesinde yer alıp, Fatih atına binen kimse, bu atın içi, Truva atı gibi Müslüman'ı mahvedecek askerle dolu olduğunu görmüyor mu? Batıl, ...başka bir batılla değil... ...ancak hakla zahil olur... ...hak gelince... ...batıl yok olur buyurulduğuna göre... ...İslami faaliyetleri bu şemsiye... ...altına almaya çalışmak... ...hakkı getirme adı altında... ...batıla batma sayılmaz mı? 20. İslam'da öncelik... ...insana hizmette değildir... ...Müslüman da olsa... ...insana yardım ikinci planda kalır... ...tevhide... ...dine, davaya... Kulluğa, şirkin her çeşidinden bireyleri ve toplumu kurtarmaya cihada öncelik verilir İslam'da. Allah'ın hakları her şeyden önce gelir. Demokrasilerdeki öncelik kime ve neyedir? Halk, vatandaş birbiriyle her konuda eşit olabilir mi? Din ve ahlak ayrımı gözetilmeyen vatandaş arasında eşitlik doğru ve adaletli midir? Yirmidir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Öyle mi acaba? Hakka nasıl kulluk yapılacağı iki temel kaynakta belirtilmiştir. Kim demiş, hangi ayette, hangi hadiste geçer bu halk, hak eşitliği? Bu söz doğru olsa Amerika'da veya Avrupa'da hem de rüşvete adam kayırmaya yönelmeden halkına hizmet eden kafir yöneticiler, hakka daha çok hizmet eden mücahitler olmaz mıydı? Peygamberler öncelikle insanların mideleriyle, yollarıyla, içinde yaşadıkları devletlerin ekonomileriyle, İslam dışı devleti güçlendirmeyle mi uğraşmışlardı? Kur'an peygamberlerin dolayısıyla onun izinden giden şuurlu Müslümanların temel görevinin neler olduğunu belirtir. 22. Eğer hak çoğunluğun tabi olmasıyla, batıl da ona uyanların az sayıda olmasıyla belirlenirse, peygamberlerin durumu nasıl açıklanabilir? Hayra davet edip iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran, insanları ıslah etmeye çalışan dava adamlarının görevlerine gerek kalır mı? Demokrasi doğruları tespit ediyorsa, bu salih kimseler vahye tabi olup ilahi emirler doğrultusunda hareket edeceklerine, İnsanların çoğunluğuna uyup ona göre hareket etmeleri gerekmez mi? 23. Sentez. İki ayrı şeyin birleşip yeni bir şey oluşturmasıdır. İslam sosyalizmi, İslam kapitalizmi olur. Olursa bu senteze hala İslam denilebilir mi? Hatta batıl birbirine karıştırılınca çıkan şey batıl olmaz mı? Leik Müslüman, komünist Müslüman olur. Aynen. Bunun gibi İslam demokrasisi ya da Müslüman demokrat olabilir. Mi? 24. Müslümanın demokratikleşip demokrasiyi savunur hale gelmesi, taut, İslam devleti, hakkın hakimiyeti, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek, İslam şeriatı gibi kavramları gündeminden çıkartması demek anlamına gelmez. Mi? 25. Müslümanları sistem içine almak, onları düzene uygun, Amerika'yı rahatsız etmeyecek ve Türk standartlarına uyan evcilleştirilmiş, yumuşatılmış bir Müslümanlık anlayışına çekmek için demokrasi dayatılıyor? Demokrasi hakkında demokratik bir tartışmaya bile niçin cis deniliyor? Hele alternatif olarak İslam devlet sisteminin gündeme getirilmesine niçin izin verilmiyor? 26. Demokrasi, demokrasi dışındaki yönetim tarzlarının kendi ilkelerini özgür bir şekilde gündeme getirmesini, kendi inançlarını yaşamalarını niye demokratik hak olarak görürdür? Kıyafet, ibadet, eğitim, cuma, cemaat, hukuk ve muameleatla ilgili Müslümanlara onca zulmü niye reva görüyor? Yani demokrasi aslında demokrasiye uymayan kendi prensepleriyle de çalışan bir hayal ve masal değil mi? 27. Camiye, okula ve kışlıya siyaset girmemelidir. Niye? Kötü olduğu oralara yakışmadığı için mi? Kışlıya gerçekten girmiyor mu dersiniz? Yoksa oralardan dışarıya çıkmıyor mu? Orada rengini alan siyaset dışarıya o renkle mi çıkıyor yoksa? ordunun siyasete müdahale etmediğini, başbakanlara hakaret etmediğini, balans ayarları yapmadığını, lüzum gördüklerinde ihtilal yapıp partileri kapatmadığını, başbakanın asılmadığını kim söyleyebilir? Ya kırmızı kitaba, briefinglere ne demeli? Milli Güvenlik Kurulu'nun fonksiyonu, atanmışların seçilmişleri yönlendirmesi, demokrasi heyvasıyla nasıl bağdaşıyor? Bağdaşıyorsa bu, ...nasıl halkın yönetimi oluyor? 28. Camiye siyaset girmez. Bu sözse ...samimi midirler? Leykliğin TC'deki uygulaması gibi... ...din devlete karışamaz. Ama devlet dine karışmıyor mu dersiniz? Merkezden gönderilen hukbelerle... ...camilerde siyasi mesajlar verilmesi... ...devlete bağlılıktan... ...vergilerden... ...devlet politikalarından bahsedilmesi dini siyasete alet etme değil midir? 29. Camiye siyaset girmesin diyenler seçim sandığını camilere koymaktan niye çekinmiyorlar dersiniz. Kimi şehir camilerinde oy vermek için camilere ayakkabıyla girilir, asla kadınlar da girmek zorunda bırakılır. Bunlar devlet eliyle camiye siyasetin sokulması değil midir? 30. Son başbakanın sözü, biz geçmişte dini siyasete alet ettik sözünün anlamı sadece bireysel, istisnai ve bir partiyle mi ilgilidir yoksa dini siyasete alet etmeyen hiçbir parti ve partili yoktur şeklinde mi anlaşılmalı? Ezan okunurken seçim konuşmasını kesen, halka nutuk atmaya başlamadan kürsüde kendisine Kur'an hediye edilip onu öpen, başörtüsü namusumuzdur diyen dinleyicilere başörtüsü dağıtan Allah bir peygamber bir diye bas bas bağıran seçim konuşmalarında ayet ve hadis okuyan ve sayılamayacak kadar istismara bulaşan her partiden politikacılar yok mu? Özellikle oy isteme zamanlarında istismarın bini bir para değil mi? 31. Din istismarı var da Atatürk istismarı, laiklik istismarı, ırk istismarı yok mu? Hatta istismarın bile istismarı söz konusu değil mi? 32. Her konuda Atatürk'ün her şeyi en iyi bilen ve ne yaptıysa onun günümüzde bile savunulması gereken en doğru şey olduğunu söyleyenler, niye Atatürk demokrasisini savunmuyor? Seçimleri Atatürk kendi başına yapıyor, kendi atadığı vekil seçilmiş gibi kabul ediliyordu. Atatürk ve İnönü'nün ilk zamanlarında tek parti diktatörlüğü mü vardı? Başka partilere müsaade ediliyor muydu? Seçimler nasıl yapılıyordu? Oyların ve sayımların gizliliği nasıldı? Adayların kim, nasıl belirliyor ve halk adına kim seçiyordu? 33. Müslüman için amacın doğru ve güzel olması gerektiği gibi bu hedefe ulaştıracak araçların da doğru ve güzel olması gerekir. Meşru olmayan araçlarla meşru hedeflere gidilemediğini gidilemeyeceğini bunun yanında araçlar amaçlaştırılarak amacın insanı istikametinden saptırma riskinin büyük olduğu bir gerçek değil midir? 34. Demokrasi ile diktatörlük arasında ne kadar fark vardır? Demokrasinin beşiği kabul edilen İngiltere'nin başında kraliçe, Belçika'nın kral, Hollanda'nın başında kraliçe yok mu? Danimarka ve Lüksemburg'da krallıkla idare edilmiyor. Bütün bu batı ülkeleri demokrat sayılmıyor. Türkiye gibi ülkelerin başında da 550 padişah ve perde gerisinde malı götüren... Hortumcu, yüzlerce gizli padişahta işin cabası. Yönetimin başında bir padişahın olduğu rejime diktatörlük, 550 padişah olan rejime de demokrasi mi denir? Demokrasi buysa halkın idaresiz sıfatı bir kandırmaca değil midir? Komünist ülkelerde demokrat olduklarını sorduklar. Eski komünist Almanya'nın adı Demokratik Almanya. Ydı. Sovyetler Birliği'nin adında yine cumhuriyetler ibaresi vardı ve en iyi demokrasinin kendilerinin ki olduğunu söylüyorlardı. Birbirine zıt rejimlerdeki birbiriyle çelişen sistem nasıl demokrasi oluyor? Bu ülkelerdeki halk rejimlerini oyla değiştirebilme haklarına sahip mi ihtiyar? Avrupa'daki liberal demokrasi uygulamasında rejimlerin oyla değişme ihtimali var mı? 35. Kur'an kavramları yerine batı literatüründeki kavramlar demokrasiden etkilenen Müslümanları cezbedir. Allah Müslümanlara niye demokrasiye inanmadın ve niye ona bağlı kalmadın diye sorar mı dersiniz? Peki öyleyse soracağı şeyler yani Müslümanların Allah'a karşı sorumlulukları nelerdir? Had suresi 22 ve 78. ayete göre Müslüman adını Müslümanlara kim vermiştir? Allah'a teslim olan kişinin kimliği Müslüman mı olmadı? Demokrat mı? Yoksa her ikisi birlikte mi? 36. Hak, adalet, zulüm, beyat, şura, meşru ve gayri meşru, hizip, fırka, parti gibi kavramların Kur'an'i anlamlarıyla politik dildeki anlamları aynı mı? Bu Kur'an'i kavramlar tahrif edilmiş midir? Edildiyse bunun sorumluluğu kimlere ve neye aittir? 37. Dinin değişkenleriyle kesinlikle değiştirilemeyecek sabitleri ve Müslüman halk ve onlar üzerinde etkin ve yetkin kişilerce doğru tespit ediliyor mu? Demokrasinin bu konudaki rolü nedir? Kim hangi konuda nasıl değişebilir? Her değişme gelişme midir? İnkılap ve hidayet de dalalet ve irtidat da bir değişme sayılabilir. Demokrasi insanın ne yönde değişmesine katkıda bulunuyor? 38. Ebu Cehiller yani peygamberimiz zamanındaki Mekke ve civarındaki müşrik yöneticiler de demokrattı denilebilirdi. Peygamberimize istersen 1 iki sene sen 1 iki senede biz Mekke yönetelim dedikleri için değil sadece Ebu Cehil ve benzeri etkin kişilere göre Mekke halkı serbestçe seçim yapabilir. 360 kadar aday puttan didini seçip ona tapabilirdi. Bu konuda hiçbir zorlama ve dayatma yapmıyorlardı. Tabii ki onların da özel durumları vardı. Değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek kutsallarına müdahale edilemez, hatta dil uzatılamazdı. Bunların en başında putçuluk, kutsal saydıkları heykeller, puta tapmak geliyordu. Ama herkes özgürce ve demokratik şekilde putlardan birini seçip istediği şekilde şirk koşabilirdi. Aynı özgürlük, çağdaş cahilliyete de var. Zulümlerden zulüm beğenebilir, tağutlardan bir tağut seçebilir insan günümüzdeki çağdaş demokrasilerde. Hakkını yemeyelim. Tavuklara da kümeslerini ve kurtlarını seçme hakkı verir demokrasi. Hileli yollarla da olsa halka zindan ve gardiyanlarını seçme hakkı tanır. Bu gerçeklerden yola çıkarak cahiliyenin eskisiyle modern ve çağdaşı arasında mahiyet farkının olduğu iddia edilebilir mi? Küfür cephesinde yeni bir şey yok denilebilir mi? 39. Tağut, Allah'ın hükmüne alternatif olacak şekilde halkın bu konuda egemen kabul ettiği Allah'ın dışındaki etkin her güç, rejim, ideoloji, put, şeytan veya insan demektir. Ve Müslümanlar tağutu reddetmek zorundadır. Bu red, Kur'an açısından imanın şartı gibi görülmüştür. Seçimler, tağutlardan bir tağut beğenmek, Allah'ın indirmediği hükümlerle yönetecek bir insana, Allah'ın hükmüne rağmen yetki vermektir sözü, yanlış ve ağır bir söz müdür? 40. 35 senelik oyalanmaya rağmen, bunca İslami değişim ve dönüşümün, en kolay yolunun demokratik yollarla gerçekleştirilebileceği iddia edilebiliyor. Müslümanların demokratik hayata kendi kurdukları partilerle din gibi sarıldığından bu yana Kur'an hükümlerinden tek bir tanesi bile bu yolla ikame edilebildim. Bu yolda en küçük bir taviz koparılabildim ki bu ham hayal hala sürdürülebiliyor bu oyun için konu kendi rolü hala kabul edilebiliyor. 41. Nakle ve akla göre çokluk ve çoğunluk, Hakk'ın doğrunun ölçüsü olabilir mi? Hak ve batılın ölçüsü Hakk'ın kitabında vahiy ile belirlenmemiş midir? Savunan tek bir kişi olsa bile eğer o haksa ona tabi olunması, batılın sahibi çok kişi olsa da onun terk edilmesi gerekmez mi? Peygamberler davetlerine tek kişi olarak başlamadılar. Batılı savunan çok kişi onlara karşı çıkmadılar mı? Peygamberler demokrasi ölçü kabul etseydi kimin dediği geçerli olur ve doğru kabul edilebilirdi. 42. Raşid Halife'ler devrinde uygulandığı gibi halifenin demokratik seçim sistemiyle değil, adına ehli hal vel-ah denilen seçkin kişilerin toplumun görüşünü de alarak tespit ettikleri ve beyat denilen özel bir seçim ve bağlılık sözü vererek halkın bu seçimi onayladığı demokrasiye benzemeyen ve onunla bağdaşmayan kendine has bir sistem değil midir? İslam'ın yönetici seçimi. Buna rağmen demokratlaştırılan imamlar ve politikacılar Niye Yunanlı filozofların hevasından kaynaklanan demokrasiyle vahyin yön verdiği halifeliği eşit gösterme ihtiyacı duyuyorlar? Ayrıca bu dinin siyasete alet edilmesi değil midir? 43. Beyat denilen özel bir seçim sistemi ve bağlılık sözüyle yöneticilerin iş başına geldiği Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek demek olan adaletin temel ilk olduğu şuraya dayanan İslami devlet sisteminden ilahet ve şeriat iddia, ümit ve gayretinden vazgeçmenin adı Müslümanların yaşadığı ülkelerde demokrasi mi oluyor? 44 İnsanları hakka ve hayra çağırmanın bedelini ödeyen cihat ilim ve takva sahibi biriyle cahil, fasık ve hatta Kafir bir avamın ya da İslam düşmanı birinin oyu eşittir. Halbuki avam rüzgar ne yönden kuvvetlice esiyorsa o yöne eğilen şuursuz kalabalıktır. Para reklam ve yalan vaatlerle kandırılmaya çok müsaittir halk. 51 cahilin 49 alime 51 koyunun 49 aslana galip sayıldığı ve bu galip sayılanlardan birinin başa geçirildiği bir salim ve aldatmacanın adı mıdır demokrasi? 45 Demokrasi gerçekten çoğunluğun iktidarı mıdır? Türkiye'de Müslümanlar azınlık mıdır? Değilse niye Rum, Ermeni, Yahudi gibi azınlıklardan daha fazla baskıya maruz kalıyorlar? %34 oy alarak hem de anayasayı değiştirecek şekilde iktidara gelen parti var ülkenin var. Hem de anayasayı değiştirecek şekilde iktidara gelen parti var ülkenin başında. De başında. %66'nın durumu ne olmaktadır? 34 mu çok? 66 mı? Bir de sanda hiç gitmeyen milyonları da iktidar partisine oy vermeyenler safında sayın. Sadece bu yaşanan güncel örnekten yola çıkarak cevap arayalım. Demokrasi, gerçekten halkın çoğunluğunun seçtiği yönetim midir? 46. Düzen, oy vermeyi, seçime katılmayı, kendi varlığı ve demokrasinin tümüyle yerleşmesi, halka iyice benimsetilmesi için zaruri gördüğünden, oy vermeyenleri, seçime katılmayanları cezalandırıyor. İstiyor ki her vatandaş, kendine yakın gördüğü bir partiye oy versin versin ki demokrasi curcunası renkli bir şekilde tüm vatandaşları tahakkümü altına alsın. Niye her dört veya en azından beş kişiden biri kanunen suç olduğu ve ceza gerektirdiği halde sandığa oy vermeye gitmiyor? Bunların isteğini, itirazını, küskünlüğünü, alternatifliğini hiç hesaba katmayan şey nasıl halk idaresi oluyor da adına demokrasi deniliyor ve kendi iddiasıyla nasıl çelişiyor? 47. Oy vermeme özgürlüğü olmayışıyla demokrasi nasıl bağdaşır? Oy vermemek niçin suçtur? Güzel muhalif olaylardan değil de niye oy vermeyenlerden korkmaktadır? Demokrasi halkın çoğunluğunun yönetimi ise değişik çevrelerin değişik zaman dilimlerinde yaptıkları anketler kesin bir şekilde gösteriyor ki halkın %70 civarındaki çoğunluğu, başörtüsüne kamusal alanlarda da özgürlük verilmesini istiyor. Hani halkın çoğunluğunun yönetimi demek demokrasi? Yoksa halkın isteklerini bastırıp yönlendirmenin halka rağmen uygulanan oligarşik uygulamaların adı demokrasi? 48. Biat denilen İslami seçim sistemiyle iş başına gelmediği için görevini bırakıp Çevresindeki alim ve şuurlu kesim tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilip biat edilerek göreve getirilen 5. Raşit Halife ünvanı verilen Ömer bin Abdülaziz örneğimiz var. Bu tavır gibi meşru yönetici olacak iman, takva ve ehliyete sahip kişilerin bile meşru olmayan bu yöntemle kendisine verilecek yöneticilik emanetini üstlenmemeleri gerekirken, Kendileri bu batın usulle iş başına gelmek istemeleri nasıl izah edilebilir? 49. İslam'ın her şeyi kendine hastır. Ona gidilecek yollarında Rabbani olması, netice kadar araçların da meşru olması gerekmez mi? Batının dünya görüşü ve ulaşmak istediği hedefe doğru gitme aracı olan demokrasi vasıtasıyla batının gittiği yere, dalalete ve batın sona doğru yol alınmış olmaz mı? 50. Demokrasi virüsü girdiğinden bu yana demokratikleştirilmiş halk, kurtuluşu İslam'da, öze dönüşte asr-ı saadete benzemekte değil, batıda, batılaşmada, Avrupa Birliği'nde Danimarka kriterlerinde görmüyor. İslam'la bağları kesmek bir ideolojidir. Bu ideoloji, İçi dindar, dışı layık bir kişilik ortaya çıkarıyor. Ve giderek insanlar yaşadığı ve göründüğü gibi inanmaya, yani inanmamaya başlıyor. Kendi tarihine, dinine ve hayat tarzına göre bir sistem kuran batı, sadece kendi ülkesindeki insanları değil, bütün insanları bu sisteme uydurmaya çalışıyor. Müslümanlara İslam'ı kendi ülkelerinde bile hakim kılma gayretleri suç sayı döken, Demokrasi dayatmaya kalkan Batıllar ve Batı yanlıları özgürlükten alabildiğine yararlanabiliyor. Bu çift standart sadece bu konuda mı görülüyor? Yoksa demokrasi hemen her konuda çift standarta sahip münafık bir tip mi oluşturmaya çalışıyor? 51. Batıların kendi tarihi kökleri, uygarlık ve dünya görüşlerinin gereği olarak kendi demokrasi anlayışlarını Batıl dinlerini bütün dünyaya ihraç etmeleri ve kötülüğü, zararı en az düzen olarak demokrasiyi görmeleri normal sayılabilir. Ama İslam'ın kendine has orijinal dünya ve devlet nizamı, hakimiyet ve otorite, hak ve adalet anlayışı ve mutlak doğruları olduğu halde, batı ve batıl değerler uğrunda mücadele veren ya da en azından onların kılıcını kuşanan Müslümanlara... Ne demeli? Ne demeli? Kim demeli? Nasıl demeli? 52. Balans ayarlı demokrasi, militan demokrasi, alaturka demokrasi, güdümlü demokrasi, lastikli demokrasi ve benzeri olur ama İslam demokrasisi de olur mu? Biri beşerin ortaya attığı, hevadan kaynaklanan yönetim tarzı, diğeri Allah'ın dininin adı. Bu ikisi Nasıl birleştirilir? Birleştirilince ortaya çıkan sentez, her ikisinin de dışında yeni bir üçüncü şey olmaz mı? 53. İslam, tevhid dini olarak, temel inancın başında ilaha prensibiyle, küfürle, şirkle, tağutla uzlaşmazlığı, onlardan farklılığı, ayrımı emredip, onlara benzemeyi yasaklarken, demokrasi, Herkesle ve her şeyle uzlaşma rejimidir. Uzlaşma, yozlaşma ve savrulma rejimi. Bunun sebebi demokrasinin ve demokratların vahiy, nas gibi mutlak doğrulara sahip olmaması kadar onlara müsamaha bile göstermemesi midir? Demokrasi, batının kutperest Yunan kültürüne dayanan ideolojisi, müşrik ve fasık halkın hevası olduğuna göre... Onların hevalarına uyma şeklindeki Kur'an'ın ısrarlı uyarıları ve Fatiha'nın ikinci bölümünde Müslümanların günde kırk kere söz verme ve dua mahiyetindeki dalalet ehli Hristiyanların ve kendilerine gazap edilen Yahudilerin yolunun reddedilip, Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihlerin yolunun hidayet olarak kabullenilmesi nasıl tehlif edilecektir? Demokrasi, bu sınıflardan hangilerinin ortaya attığı ve yaşadığı yönetim ve yaşam biçimidir? 55. Değiştirme vaadiyle çıkıp, kendileri değişenlerin rejimi midir demokrasi? Halkın istediği temel değişiklikleri yapmak yerine, egemen güçlerin halkın temel değerlerini değiştirme ve isteklerini yönlendirme şeklinde mi uygulanır? Yöneticiler, halkın Müslümanca isteklerini dillendirmekten bile çekindikleri durumda, nasıl olumlu değişimler beklenecektir? 56. Ve Orta Doğu ülkelerine BOP için model gösteriyor Türk demokrasisi. Eyvah ki eyvah! Afganistan ve Irak'a demokrasi götürme savaşından sonra, Orta Doğu'daki tüm ülkeler, demokrasi ihracı artık bombalarla yapıldığına göre, Üçüncü Dünya Savaşı demek olan Büyük Demokrasi Savaşı'nı mı beklemeliler? 57. Halkı kim daha fazla oyalıyor? alıyor? Halktan en fazla o oy alıyor. Demokrasilerde oyun tükenmez. Ver oyunu, gör oyunu, oy oy diye halktan rey dilenenler, iş başına geçtiklerinde halkı of of diye inletirler. Buna rağmen oyun devam eder. Demokrasi sayesinde insan ısırıldığı delikten bir değil, on kez ısırılır. Tahterevallidir demokrasi. Partilerin biri iner, biri çıkar. Ama bu tahterevallinin üzerine binilip oturulan yerinde gıcırdayan tahta kalas değil, inleyen halk vardır. Hangi doktrin rejimde hakimse onun koyduğu kurallar işlemekte, Hakim gücün çarkının işlemesi için halkın desteğine ihtiyaç duyulduğundan senaryosu önceden yazılmış oyunda halka sadece figuran roller verilmektedir. Halkın seçmek mecburiyetinde olduğu düzenin memurları isteseler bile hakim gücün derin devletin sistemini değiştirme hakkına sahip olmadıklarından halkı temsilen seçilenlere düşen iş... Mevcut sistemin çarkının başında durmaktan öteye gitmez. Bu olayda halka düşense, düzenin bazı yerlerine idareciler tayin ederek onların suçuna ortak olmaktır. Demokrasi, oy isterken farklı, oy aldıktan sonra farklı, seçilenler açısından bir kimseyi iki ayrı tip, çifte standartlı, sözüyle özü birbirini tutmayan politikacı tip mi oluşturuyor? Demokrasinin oluşturduğu bu politikacı tip hangi sözünde samimi, hangi ifadesi politika icabı söylenmiş söz, hangi sözüyle takiyye yapıyor belli oluyor mu dersiniz? 58. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan partiler ne kadar demokrattır? Parti içi demokrasisi ne kadar mevcuttur? Aday tespitinden... Meclisteki parmak kaldırılacak konulara kadar gerçekten demokratik özgürlük işliyor mu? Parti başkanları sadece halkın değil başkan olduğu vekiller ve kadroların başında bile diktatörlük mü yapıyor dersiniz? Kendi partisinde demokrasi uygulamayanların demokratlığı inandırıcı mıdır? Yoksa partiden ülkeye her uygulama yöneticilerin hevalarına, menfaat ve çıkarlarına göre düzenleniyor da Demokrasi kavramı bu oyunu halka yutturmak için mi dillendiriliyor? Demokrasi beşeri diktalara bir kılıf mıdır? 59 Demokrasi konfeksiyoncu batının biçip diktiği hazır elbiseyi giydirmek için kendine bağlı tersi kafalarıyla halkın boyunun ölçüsünün alındığı işlemin adı mıdır? 60 Yeni dünya düzensizliği Büyük Ortadoğu projesi, Haçlı seferi, Siyonist hakimiyeti, emperyalizm gibi dayatmalar demokrasi ambalajıyla sunulduğuna göre demokrasi dünya çapında fitne ve zulüm anlamına gelir. 61 Saf ve samimi müminlere sevap cihat diye yutturulan demokrasi, parti seçim oltalarına takılan Müslümanlar oy vererek Demokrasi rejimini zımmen de olsa kabullenmiş olmuyorlar mı? Bu tavır Allah'ın hükümleri dışında bir hüküm, cahiliye hükmü ve onun dışında ve ondan yetki almayan kanun koyucular seçmek anlamına gelmez mi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeceği veya hükmedemeyeceği belli olanların hükmetmelerine yardımcı olmak değil midir? Altmış Oy vererek demokratik görevini yapan kişi, kendi vekili olarak vekalet verdiği şahsın yaptığı hüküm ve yasalardan, işlediği ve işlettiği haramlardan sorumlu mudur? 63. Büyük şehit, merhum Seyit Kutub'un dediği gibi, bu dine sahip çıkanların şu gerçeği iyi bilmeleri gerekir. Bu din nasıl Rabbani bir dinse onun hareket metodu da tamamen Rabbani'dir. Esas tabiatına uygundur ve şurası bir gerçektir ki bu dinin hakikatini ameli metodundan ayırmak imkan hariçidir... İslam öyle büyük bir nizandır ki onu vaz eden Rabbimiz gayeyi gösterdiği gibi vasıtaları da göstermiştir. İnsan için Allah'a kulluk, ibadet ve onun rızasını kazanmak gaye olduğuna göre bu nasıl olacak? Hangi vasıtalarla bu gerçekleşecek, kitabın hükümleri ve Rasulün pratik uygulamalarıyla açıklanmamış mıdır? 64. Parti, İslam'da olmadığına ve batıdaki demokratik rejimlerin unsuru olduğuna göre, İslam'da olmayan, İslam'ın meşru kabul ettiği şeyle İslam'a gidilemeyeceği gibi, İslam'a hizmet de edilemeyeceği sonucu çıkarılamaz mı? Bir kimse, Mesela İslam'da içkinin olmadığını, bunun yasaklandığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde... ...içki içerek İslam'ı getireceğiz, bununla İslam'a hizmet edeceğiz demesi ne kadar İslam dışı ve saçmaysa... Evet, İslam'da parti yok. Demokrasi peygamberlerin getirdiği veya onayladığı bir sistem değildir. Ama bugünkü şartlarda biz bununla İslam'a gideceğiz, bununla hizmet edeceğiz... En güzel yol budur demesi de en az onun kadar İslam'a ve mantığa ters değil midir? 65. Hükümet olunabilir ama iş devlet olmakta. İktidar olunabilir ama iş muktedir olmakta. Davulun kimin elinde olması önemli değil. Önemli olan değneğin elinde olması. Çünkü davuldan çıkacak sesi tokmağı elinde tutan tayin edip yönlendirecektir. Hükümet davulu tutar tokmağı değil. Davulu taşıma yarışmasına katılmak yerine tokma ele geçirmeye çalışmalı değil. Seçimlerin davul taşıyanları seçmek olduğu bilinmiyor. Tokmağ'ın da derin devletin, anayasa, kanun ve partiler kanunu denilen beşeri hükümlerin ve kemalistlerin elinde olduğu görmezden gelinmiyor. Seçilmediği halde sınırsız yetkilileri ömür boyu süren egemen güçlerin, seçilmişleri devamlı kontrolleri ve denetimleri altında tuttukları, Şiir okumaya bile ceza verdikleri bir durumda demokrasi denilen çıkmaz sokaktan İslami ilkelere nasıl kapılar açılacaktır? 66. İnsanlar milletvekili seçtiklerini zannederler. Aslında birer sekreter seçmektedirler. Uygulatıcılar değildir seçilenler. Uygulayıcılardır. Bir dava partisi hiçbir yerde iktidara gelemez. Gelmesi için gerçekten ve her yönden değişmesi, egemen güçlerin tehlikeli saymayacak şekilde onlardan yana olması gerekir. Demokrasilerde halk adına halkın seçtikleri hüküm koyar, kanun yaparlar. Ama kendi yaptıkları kanunları 3-5 sene geçmeden değiştirmeye çalışırlar. Demokrasilerde kanunlar yaz boz tahtasıdır. Doğru abil diye kabul edilen kanunlar birkaç sene sonra savunulamaz hale gelir. Bu durum insanların yaptıkları kanunların yeterliği yanlışsız ve zamana dayanıklı olmadığını göstermiyor. Tevbe suresi 9 ve 31. ayete göre Allah'tan yetki almadan ve onun hükümlerine ters kanun koyanlar Tevbe suresi 31. ayete göre Allah'tan yetki almadan ve onun hükümlerine ters kanun koyanlar, Rabbi'ye soyunarak kendileri tanrılık iddiasında olan müstehfirler, onlara bu yetkiyi verenler de onları tanrılaştıran, mustazaflardır diyenlerin haklılık payı yok mudur? 67. Çoğu Müslümanın, hatta partici ve partizanların mealini ezbere bildikleri birkaç ayetten biri olan, Maide suresinin meşhur ayetlerini tekrar düşünelim. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın, hiçbir değerle değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Seçeceği insanların seçildiklerinde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyeceklerini ister istemez tağutların yaptığı anayasanın ve rejimlerinin tek bir hususunu bile dine, İslam'a uymasını istemeyeceklerini dine dayandıramayacaklarını bildiği veya bilmesi gerektiği halde karşı çıktıkları bir şeye Allah haram kıldı diyet değil mevcut rejime zarar verir diye karşı çıkanların zahiren küfrün hakimiyetini kabullendiklerini bilerek bu ayetin şümulünden istisnanın nasıl mümkün olduğunu izah etmelidir Müslüman. Haksız tekfire gitmeden kimsenin kalbinin yarılıp bakılamayacağına niyetleri değil davranışları sorgulamak gerektiğine göre ayetteki hükmün genel olduğunu kim diye ifade edildiğini zahire göre hükmederek partilere seçilenlere ve tavırlarına bu ayet ışığında bakılmalı değil mi? 68 Küfre küfrün kanunlarına, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, milletvekillerinin Allah'ın kanunlarına rağmen kanun koymaya, yetkilerini Allah'tan almadan insanları idare etmeye kalkmalarına, farkında olmadan da olsa ilahlık kası taudluk yapmalarına rıza göstermenin, sadece rıza göstermekte de kalmayıp yardımcı ve sebep olmanın hükmü konusunda Kur'an ve sünnete müracaat etmeli değil midir? 69. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Haram işlerde, günahlarda ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Allah'ın cezası şiddetlidir. Şerre, dalalet eden, sebep ve yardımcı olan o şerri yapan gibidir. Hükmüne göre, tekrar düşünelim, küfrün hakimiyetine, davuti kanunların tatbik edilmesine, Düzenin devam etmesine oyuyla, sözüyle yardımcı olanların, küfrün hakimiyetindeki veballere ortak olup olmayacakları yeterince düşünülüyor mu dersiniz? Onlar, hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kimmiş Allah'tan daha güzel hüküm veren, hüküm koyan, fakat bunu gerçekten anlayış sahibi olan bir toplum bilir? Yoksa farkında olmadan, veya olarak İslam nizamı gelsin diyerek veya demeyerek cahiliye hükümlerinin uygulanmasını mı istiyor bazı Müslümanlar? Cahiliye hükümleri uygulansın ama Müslümanlar veya Müslüman zannedilenler eliyle mi uygulansın bu mu isteniyor? Yetmiş, Müslümanların çoğunlukla desteklediği bir veya bazen birkaç parti mutlaka olmalıdır. Müslüman yığınlar mecliste demokratik usulle temsil edilemeyince... Kontrol edilemez, takip edilip yönlendirilemez. Bu da düzenin kontrol edemediği bağımsız gelişmeler, faaliyetler demektir. Bu görüşü düzen bağlısı bazı kemalist çevreler dillendiriyor. Dolayısıyla parti, demokratik, ulaşmacı, yasal, resmi, legal faaliyetlerden kimi saf beyinlerin iddia ettiği gibi kafir güçlerin ciddi bir rahatsızlığı söz konusu değildir. Onlar istiyorlar ki Müslümanlar da beşeri kanunlara tümüyle uysunlar, o kanunlara uygun olarak parti ve teşkilat kursunlar, kontrolsüz faaliyet yaparak düzene temelden darbeler indirmeyi düşünmesinler. Fili cihat yolu böylece engellenmiş olsun. Müslümanlar, başörtüsü, İmam Hatip gibi bir iki insani talepte onlar bile gerçekleşmiyor ya, yıllar yılı avutulsun. İstekleri gündeme getirdikleri bir iki teferruat kabilinden şeyden ileri gitmesin. Bunlardan yola çıkarak demokrasi ve particilik oyununun yasa ve yasaklarını Kur'an'ın tağut ettiği bazı egemen güçler belirlemiştir. Figüranlar ve kuklalar arasında yeşil renklerin de bulunmasını düzenleri açısından daha faydalı görmüş ve bunu YouTube gibi sunmuşlar denilebilir mi? 71. Diyanetin düzenin koltuk değneği can simidi olduğu gibi sağcı ve yeşil renkli muhafazakar neyi muhafaza ettiği düşünülmeli Müslüman görünümlü partilerde düzenin ayakta kalması için şarttır. Çünkü muhalefetini ve muhaliflerini kendi tespit eden rejim ve iktidarlar devamlı olarak egemenlik ve iktidarlarını sürdürürler. Derin devlet, yeşil partiler eliyle düzeni kökten eleştiren Müslümanları ıslahatçı ve mevcut yapıyı koruyan muhafazakar tiplere dönüştürmek mi istiyor? 72. Kur'an, peygamberlerin tavrını da bize örnek olması için açıkça belirtiyor. Celalim hakkı için biz her ümmete Allah'a kulluk ibadet edin ve tağuklardan sakının diye bir peygamber gönderdik. Düşünelim ki Hz. İbrahim devrindeki tağutlara nasıl mücadele etti? Putlara ve Nemrut'a karşı nasıl tavır aldı? İnsanları bu tağutlardan nasıl sakındırmaya gayret etti? Firavun'a karşı Hz. Musa'yı ve mücadelesini bir göz önüne getirelim. Nemrut'un Firavun'un emrine girmek isteyen onların sarayına talip olarak onlara ve onların düzenine yardımcı olmayı düşünen bir peygamberin olduğu iddia edilebilir mi? 73 Ve son peygamber esas örnek ve liderimiz ki hakkında gerçekten Allah'ı ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için size Allah'ın Resulünde takip edeceğiniz pek güzel örnek vardır. Hükmü bulunan saatin bize örnek olması gereken bu konudaki tavırları. Resulullah her türlü düşmanca tavra rağmen açıkça Allah'a kulluğa ve taavutlara isyana devam edince Mekke müşrikleri Hazreti Peygamberli uzlaşma yolları aratılar. Bazı tavizlere karşılık bazı tavizler istiyorlardı. Bu tavizler arasında dilersen bir senesen hükümdar ol ve birisi yönet. Biz bir senede biz yönetelim teklifi de vardı. Ama Resulullah tüm bu tekliflere Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak kesin red cevabı veriyordu. Oysa müşrikler bizim sistemimize dokunma ama onu gel sen yürüt yollardı. Temelinde şirk ve adaletsizlik olan bir rejimin yönetimi peygamberin eline tümüyle veya iki yılda bir geçseydi ne değişirdi ki? Müşrikler de tekliflerinin bilincindeydiler. Çünkü biz sana uyarsak yerlerimizden, mevkilerimizden hızla çekilip alınacağız diyorlardı. Zaten Resulullah'ın amacı da buydu. Hakimiyet hakkını onlardan almak, taptıkları putları ortadan kaldırmak ve şirkin yerine tevhidi, zulmün yerine İslam adaletini ikame etmek, yani Kureyş düzenini kökünden yok etmek darmadağın edip devirmekti. Yine bir defasında amcası Ebu Talip aracılığıyla müşriklerin efendimize teklif ettikleri birkaç husustan biri de istersen gel seni başımıza kral yapalım teklifiydi. Bugünkü liderin bırakın krallığa bakanlığa milletvekilliği teklifine bile nasıl can attıklarını bir düşünelim. Efendimizse vallahi bir elime güneşi bir elime de ayı verseniz davamdan vazgeçmem diyordu. Dava hiçbir taviz ve dünyevi beklentiyi kabul etmiyordu. Efendimizin reddettiği anlayış günümüzde bırakın birkaç senede biz idare edelim şeklinde hem de çok hararetli tek taraflı isteklere dönüşmedi mi? 74. Müslümanlar çok oy oyununa gelmişlerdi. Devlete, rejimeye talip olmak ve bunun için rabani mücadele yapmak yerine hükümete beşeri rejimin idaresine talip olmuştu Müslüman. Müslümanların çokça oy verdikleri partilerdeki insanlar yönetici olduklarında İslam namına Kur'an'ın esasları doğrultusunda değişen bir tek şey olmuş muydu? Rejim devam etsin küçük ıslahatlarla hatta takviye edilsin ama yönetişler namaz kılanlardan, eşleri başörtüllerden olsun demek, cahiliye ve İslam'ın hükümleri diye ikiye ayrılan hükümlerin hangisinin yanında olmanın göstergesidir? 75. Bir insanın veya teşkilatın, biz peygamberlerden ve peygamberimizden daha kolay, daha kestirme, daha rahat bir yol bulduk. O zatlar İslam devletine gitmek için memleketlerinden kovuldular, olmadık zulme, işkencelere maruz kaldılar, tağutlarla maddi güçleri çok az olduğu halde savaşçılar, putlara ve tağutlara boyun eğmemek için nice tehlikelere atıldılar. Bizse çok daha kolay yol biliyoruz. Onlar bilememişler. Veya bu devirdeki bu tür kolaylıkların bir benzerini, onlar yapmamakta hata etmişler dese bu sözleri söyleyenlere tepkiniz ne olur? Peki bunları diliyle söylemeyip davranışlarıyla söylüyorlarsa? 76 Düşünün. Sizi temsil ettiğini söyleyen bir boksör ringe çıkıyor. Karşı taraf bunun kazanılması gereken bir maç olduğu bilinciyle Habire yumruktan indiriyor. Sizi temsil iddiasındaki boksör gerginlik olmasın, kavga olmasın, rakip boksör benden rahatsız olmasın diyor. Sormazlar mı adama? Öyleyse niye boksörlüğe talip oldun? Niçin maç için ringe çıktın? Yine Kur'an ışığında cevaplanması gereken bir soru. Rakipleri, başka ideoloji ve dava mensupları bir Müslümandan ne zaman memnun ve rahatsız olur? 77- Kafirler, düzenbazlar, Müslümanların da ancak kendi istedikleri sahada, kendi istedikleri metotlarla mücadele etmelerini istiyorlar. Halbuki İslam'da savaşlar, kafirlerin değil Müslümanların istediği sahalarda kabul edilir. Her çeşit İslami mücadele ve hizmetlerin esasları ancak Müslümanların istediği şekillerde ve İslami esaslara göre tansim edilir. Bugünse, firavunların tespit ve müsaade ettiği, yönlendirdiği, sınırlarını çizdiği sahada mücadele ve çalışmayı tercih eden Müslümanlar, firavunlara açıkça cephe almadan onları nasıl affedecekler? 78. İslam'ın istediği devlet olmadığında eğer İslam'ı temsil iddiasındaki Müslümanlarla küfür düzenleri arasında uzlaşma ve düzenin emrine ve hizmetine girme varsa... Devletin istediği İslam olacak. Bu tip İslam, tağutların yönlendirdiği Amerikan vari özellikler taşıyacaktır. Tevhidi özellik değil. Allah'ın indirdiği kitapla aralarında hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği Kur'an hükümlerinin bir kısmından seni şaşırtırlar. Vazgeçirirler diye kendilerinden sakın. Eğer onlar hükümleri kabulden yüz çevirirlerse... Bir ki Allah onların bazı günahları sebebiyle onları cezalandırıp başlarına bir musibet getirmek istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktır. Demokrasiler devletin istediği İslam anlayışı ve düzene uygun Müslüman oluşturmaya mı çalışıyor? Bu oluşturmada politik tavır ve sulandırılmış takviye anlayışının gereği ve sonucu nedir? 79- Dünyanın müminesinden kâfir cennet gibi olması ilahi bir tecelli olduğu halde partilerin en önemli terti ekonomi işsiz iş işsiz iş, aş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Taavut'la mücadele edip sadece Allah'a kulluğa davet ederken Mekkeli muhataplarına dedim ki beni lider kabul edin ben sizin yollarınızı onarayım açları doyurayım Bakın Mekke halkı fakir bu ülkenin kalkınması lazım. Bu da şu şekilde olur. Kalkınma, fakirlikten kurtulma, büyük Mekke devleti olmak için şunları yapmak lazımdır. Gibilerden herhangi bir söz söyledi, müşrik yöneticilere akıl vermeye çalıştı, müşrik devletin idaresiyle uğraştı veya o idareye o şekliyle talip oldu mu? O günkü çalışma, iş, dünya şartlarını ıslah edeceğini mi etti, Yoksa çile, eziyet, işkence ve savaş mı sabrı gerektirecek zorluklar ve karşılığında cenneti mi vaat etti? İnsanları neye çağırdı? 80. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri dini kaide kılan ortakları mı var? Eğer azabı erteleme sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilir, işleri bitiridirdi. Şüphesiz. Zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Bidat'in tarifi dine peygamberimizden sonra sokulan herhangi bir şeydir. Kim bu dinde olmayan bir şey ihdas ederse o şey merduttur, reddedilir. Her bidat dalalettir ve her bidat ehl-i cehennemdedir. Asrımızın en büyük bidatlerinden biri particiliktir yorumuna ne denilir? Kafirler tarafından batıdan önce Türkiye'ye oradan da Bob sayesinde İslam alemi denilen tavukların hakim olduğu Orta Doğu ülkelerine dayatılacağı gibi Müslümanlık adına halka ve halka hizmet diye takdim edildiğinden tehlikesi büyük bir bidattır sözü doğru olabilir mi? 81. Sosyalist Parti Komünist Partisi olur da İslam Partisi niye olmaz? Bırakın İslami partiyi, İslami birikip teferruat kabilinden şeyi küçük harflerle gündeme getirdiği için partiler niye kapatılır? Demek ki ipin ucunu ellerinde tutanlar İslam'ın adının bile anılmasına, birikip prensibinin bile uygulanmasına tümüyle kapadılar. Öyleyse Müslüman'ın İslam'dan başka gayesi, onun hakim olmasından başka kesin çözüm önerisi olamayacağına göre Müslümanlar bu oyunda hep nesne olmaya, ...piyon ve figüran olmayan istekliler. 82. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğu... ...yani tüm partiler demokrasi ananın çocukları sayıldığına... ...ve partiler kanununda belirtilen özelliklere sahip olmak zorunda olacaklarına göre... ...hepsi düzenin devamı ve güçlendirilmesinden yana olduklarına göre... ...partiler arasında ne kadar fark vardır. Bugüne kadar iktidara gelen veya koalisyona katılan partilerin icraatları... Gerçekten birbirinden çok mu farklıydı? Bazı küçük farklar özellikle İslam ve Müslümanları ne kadar etkiliyordu? 83 Seçim öncesinde propaganda ve benzeri etkinliklerle insanların önemli bir kesimi parti değiştirebiliyor. Zaten bu değişiklik için partiler büyük bütçeler ayırıyor. Partisini değiştiren insanda gerçekten bir din değiştirme gibi radikal bir değişim mi oluyor? Yoksa futbol takımı taraftarlığını değiştirmek gibi bir şey mi? Daha önce başka partiden vekil olmanlar diğer seçimde başka partiden nasıl aday oluyor? Seçildikten sonra bazı milletvekilleri niçin ve nasıl parti değiştiriyor? Bunlar partiler arasında ciddi bir fark olmadığını göstermiyor. 84. Meşhur ve büyük bir alim, Eudubillahimineşşeytani ve siyaseh yani Şeytan'dan ve politikadan Allah'a sığınırım deme ihtiyacını niye hissetmiş olabilir? Aynı zat yine kendi partisinden olan şeytan particiye melek gözükür, başka partiden melek de şeytan deme ihtiyacını niye hissetmiştir? Bu ifadelerde doğruluk payı ne orandadır? 85. Demokrasinin dedesi Milat öncesinde yaşamış Yunan filozofları ve Yunan kültürü Babası da eski Atina ve Isparta yönetimidir. Dolayısıyla Rönesans ve aydınlanma çağı gericilik yaparak milat öncesine dönmüş ve unutulan demokrasiyi hortlatmıştır. Bu gerçeklerden yola çıkarak demokrasi çağdaş bir yönetim midir yoksa gerici bir yönetim mi? 86. İktidara gelmek için dinin dışında yollar bulan kalabalıkların çoğunu memnun ederek oy almalısınız ki o zaman da zaten onların partisi Kitle partisi olmayı kabul etmiş olur. Dava partisi idealleri olan bir parti olmaktan çıkarsınız. Oya egemenliği kalabalıklar tayin ediyor. Sizse bunu kabul ediyorsunuz. Aslında Türkiye ve benzeri yerlerde egemenlik kayıtsız şartsız paranın, paranın ve düzensiz düzenin, halkın değil, egemen güçlerindir, kemalistlerindir. Kimin olursa olsun Allah'a ait olmadığı müddetçe biz bu tür egemenliği istememeli reddetmeliyiz. Kaldı ki iktidar olsanız bir düdük çalınınca işiniz bitecek. 12 Eylül'de daha önceki tüm faaliyetler partiye dayalı olduğundan düdük çalınınca senelerce faal gözükenlerden hiçbir faaliyet çıkamadı. Her şey tağutlar tekrar partiye müsaade edince kadar durdu. Son hasil baştan. 1960'da adlanan Mendereslere 1980'de Süleyman Demirel'lere tahammül edemeyen egemen güçler Reşimin askerleri size nasıl tahammül edecek dersiniz? 87. Eski bir şairin bir şiirini hatırlayalım. Mu'ini zalimin erbabı denaittir. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Zalimlerin yardımcısı ancak alçaklar grubundandır. Çünkü insafsız avcıya hizmet etmekten zevk alan köpektir. Bu şiirde başka şey kastedilebilir ama İslam'a göre zalim, zalime yardımcı olmak, insafsız avcı ve köpek karakterliler kimler olabilir? Ve yukarıdaki şiir bu ölçüler içinde nasıl anlamlandırılır? 88. Müslümanlardan oy alarak seçilen tüm milletvekilleri Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına, cumhuriyeti koruyacağına, değil ve rejimi savunacağına yemin etmekte, Namusu ve şerefi üzerine söz vermektedir. Hem de bu yemine tüm vatandaşları şahit tutmaktadır düzen. Televizyon kanallarından naklen vermektedir bu yemin denilen el faz Küfrü. Bir hadis-i şerif. Bir kimse Allah'tan başka bir şey üzerine yemin ederse şirke düşmüş, küfre girmiş olur. Başka bir hadis-i şerifte, Yemin ederken başka bir şeye dair niyet etse, niyeti nasılsa, Sağlam olsa ne olur sorusuna cevap veriyor. Yemin, yemin edenin niyetine göre değil, ettirenin niyetine göre hüküm alır. Senin yemininin arkadaşının seni kendisiyle tasdik ettiği şeye göredir Denilebilir ki, zaten parti tüzüğünde açıkça Atatürk ilkelerine ve partiler kanununa bağlı kalınacağına dair yazılı teminat verilmiş değil mi? Bunlar basit birer formalite olarak değerlendirilebilir mi? Nas suresi 106. ayetin hükmü doğrultusunda küfrün kurumlarına sahip çıkmak, zalim düzeni güçlendirecek ölüm göşeğindeki rejimin iskeletine kan pompalamak gibi hususlar elbazı küfür ve efali küfür kapsamına girer mi, girmez mi? 89. Ya kanun yapmak için toplanılan mekana ne dersiniz? Allah size kitabında şunu da indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman o kafirlerle beraber oturmayın. Ta ki başka söze dalsınlar, başka bir söze geçmedikçe onlarla bir arada oturmayın. Yoksa orada kalırsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Ve bu ayetin bir öncesi. Müminleri bırakıp, Kafirleri dost edinenin münafıkları acı bir azapla müjdele. Şerefi, izzeti kafirlerin yanında mı arıyorlar? Oysa bütün şeref ve izzet tamamen Allah'a aittir. Müştehit ve fukahaya göre mesela kumar oynanan bira içilen bir kahvede, içkili lokantada içen veya oynayanların yanındaki ayrı bir masada bir Müslümanın çay içmesi, Yemek yemesi yanında aynı meclise haramı görüp önlemeye çalışmadığı için caiz olmuyor. Haram oluyor. Bu harama rıza kabul ediliyor. Harama rıza haram olur. Küfre rıza ise küfür. Yanındaki masada içilen haram olan bira veya şaraba seyirci olmaktan ne kadar farklıdır hüküm. Egemenlik, hakimiyet ancak kayıtsız şahsız Allah'ındır. Hükmüne ters bir yazıya, Devamlı sıyaç olmak. Bu oturma yerinde sık sık dille veya halle Allah'la ve onun diniyle hükümleriyle alay edilmekte din midir? 90. İslam'da dünya işi, ahiret işi yoktur. Her şey ibadet ve cihattır. Ya Allah'a ya da tauta kulluk yapılmaktadır her an. Her davranışta. Siyaseti ibadet, ibadeti siyaset olan bir dindir İslam. Dini devletten ayırdığınızda devlet dinsiz, devleti dinden ayırdığınızda da din devletsiz ve güçsüz olur. Dinle devlet etle kemik gibidir. Devlet vücutsa din de o vücudun canıdır, ruhudur. Bu ikisini birbirinden ayırmak, insanı insanlığı etmektir, cinayettir. Bugünkü politika ve demokrasi anlayışının bu cinayette bir katkısı var mıdır? Varsa ne oranda? 90'dir. Teslim olmadan, bir Rabbe kul olmadan yapamadığı görülen insanın, teslim olmaması değil, kime ve neye teslim olacağı ile ilgili tercihleri söz konusudur. İnsan, kendi hebasına mı, başkalarının hebasına mı, yoksa Allah'a mı teslim olmalıdır? Hayat, kendisine hayat verene teslim olmanın dışında nasıl anlam kazanacaktır? Teslim olamadan yapamayan insan, en ve teslim olmadan, Nasıl huzura kavuşabilir? 92. Düzenin uygulayıcıları olarak kendi önlerine çıkarılan partiler ve isimler arasında bir tercih yapmak, içinde kendine benzeyen bulamadığı için dayatılan adaylardan ehreni şerri tercih etmeye çalışan kimse oyuna getirilmiş olmuyor mu? Halk idaresi diye halkın inancına, yaşayış ve ahlakına saldıran düzenin adıdır bu ülkede demokrasi. Başta Kemalizm ve onun ilkeleri olmak üzere layıklık ve benzeri tabuların bulunduğu düzen nasıl halkın yönetimi olabilir? Demokrasilerde egemenlik kayıtsız çarçsız paranındır, medyanındır, derin devletindir ama halkın değildir. Halk rüzgar ne yönden esiyorsa onun gücüyle savrulan yaprak gibidir. ''Ulusal ve uluslararası istihbarat örgütleri, kartel ve holding patronları, siyonizm ağlar, şehirler, hizmet adı altında devlet rüşvetleri, reklam, aldatmaya dayalı propaganda, seçim kanunu ve benzeri adla seçim hileleri, büyük partilerin devlet yardımı ve benzeri yollarla avantajları, bütün bunların halkı yönlendirmediğini kim iddia edebilir? Öyleyse gerçekten halkı halk mı yönetiyor?'' Öyleyse niye şikayetleri bitmiyor? 93. Güçlünün hakim olduğu rejimin adıdır demokrasi. Çağdaş bir masaldan ibarettir. Her ne kadar tersi iddia ediliyor olsa bile seçenlerin ve hatta seçilenlerin değil seçtirenlerin ve derindekilerin iradesi önemlidir. Demokrasi bir turu batıdır. Halka oy vermeme hürriyeti bile vermeyen çağdaş dayatma rejimidir. %51 dilinin %49 akıllıya galip getirilmesinin adıdır. Müslümanla kafirin, mücahidle İslam düşmanının, alimle cahilin, aydınla avamın eşit olduğu adaletsiz rejimin adıdır demokrasi. Demokrasi açısından oy veren insanlar eşit olmasına eşittir ama bazıları daha çok eşittir. 51 dilinin 49 filiyle galip getirilmesidir demokrasi. Kazanan ve kaybedenin maçtan önce belli olduğu şekli bir karşılaşmadır. Hakka rağmen halk idaresi olmasının yanında aslında halka rağmen egemen çevrelerin halkın inancına ters dayatmalar rejimidir. Teorisiyle pratiği birbirine bu denli ters bir anlayış başka hiçbir ideolojide bu kadar sırıtmaz. Bu değerlendirmelerin neresi ne kadar yanlıştır? 94. Kimler parti kurabilir? Partiler kanunu hangi mecburiyetler getirmektedir? Mesela İslam Partisi kurulabilir mi? Hani halkın idaresiydi demokrasi? Ya halk İslami istiyorsa? Buna fırsat vermeden, yolu açmadan halkın isteyip istemediği nasıl belli olacaktır? Kimleri seçebilir vatandaş? Partiler ve adaylar her görüşe açık mıdır? Rejim Atatürk ilkelerini tavizsiz uygulamaya çalışır. Gerçekten halk mı istemektedir bu kadar heykeli? Halk Kemalist midir de? Halkın yönetimi denilen demokrasi rejiminde yönetim onun ilkelerinin dışına çıkamaz. Halkın inanç ve ibadetleri, halkın seçtiği yöneticilere ve onların yönettikleri düzene ne kadar yansıyabilmektedir? Halkı etkilemede medyanın, propaganda'nın ve kaynak olarak paranın gücü nedir? 95 ve bir düdük öttürüldüğünde. Halkın iradesi ne durumlara düşmektedir? Demokrasi, demokrasinin raylarına oturtulmak adına kastedilerek demokratik darbeler yapılır her 10 senede bir. Demokrasi kimler ve ne adına balans ayarı yapmaktadır? Partileri halka rağmen kim kapatmakta ve kapatmakla tehdit etmektedir? Bunun demokrasi ile neresi bağlaşmaktadır? 96. Kapitalizmin sömürüsünü perdeleyen bir simge getir demokrasi. Demos Kratos, Yunanca, halkın yönetimi anlamına geliyor, yani halkın hakimiyeti. Batı'nın demokrasi kavalıyla kolay güldülebileceği ülkelerde her konunun demokrasiyle ilişkisi kurulurken, Batı işine gelmediği yer ve zamanlarda emir kulları aracılığıyla demokrasiyi askıya alır veya aldırtır, darbeler yaptırılır. Halk seçime katılabilir ama yönetimi de, rejimi de belirleyip seçebilir mi? Yönetim ve halk ayrımı yok mudur halkın idaresi denilen demokraside? Varsa bu nasıl halk idaresi olabilir? İslam'da halkın mı, hakkın mı hükmü önemlidir? 97. Halk hakka kul olmalı. Onun hükmüne teslim olmalıdır. Çünkü insanların çoğu bilmezler. İnsanların çoğu şükretmezler. İnsanların... Çoğu nankördür ve insanların çoğu mümin değildir, iman etmezler. O yüzden halkın çoğunluğuna uymak dalalettir, sapıklıktır. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka sözde söylemezler. İnsanların çoğunun bilmediğini şükretmediğini, akıllarını kullanmadığını, yoldan çıkmışlığını, günah ve haram peşinde koştuklarını, insanların mallarını haksız yere yediklerini, çokluğu ve çoğunluğuyla böbürlenip üstünlük tasladığını, bu yüzden mallarının ve evlatlarının çokluğuyla övündüklerini, daha çok ve daha zengin oldukları halde kendilerinden önce nice toplulukların yok edildiğini, bütün bunlardan ders almayan insanların, yine pek çoğunun yoldan çıktığını Kur'an sayılamayacak kadar çoklukta ve ısrarla anlatmaktadır. Çokluğun ancak Allah'ı zikredip anmada, şükretmede, kulluk ve ibadet etmede, takvada işe yarayan bir şey olduğu da yine Kur'an'da ısrarla üzerinde durulan hakikatler olarak ifade edilmektedir. Çoğunun ahlaksızlıklarından bahsedilen insanlar Allah'ın hükümlerine itibar etmeyen Rab olarak sadece Allah'ı kabullenmek istemeyen kalabalıklardır. Sürüleştirilen, sömürülen, köleleştirilen yığınlardır. Çalışan kafalar, aklı selim sahipleri kendilerinin farkına varan kafalardır. Kendinin farkına varanlar Allah'ın farkına varırlar. Allah'la kendileri arasındaki farkı fark ederler. Haddini bilirler ve ona ait olan olması gereken hakimiyeti kendi zimmetlerine geçirerek haksızlık edip ilahlık taslamazlar. Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Haktan, hakikatten bir şeyin ifadesi olmayan zanla uyanlar, ister çoğunluk, ister azınlık olsun... Gerçekten bir şeyin ifadesi olmayana uyduklarına göre akletmiyorlar demek değil midir? 98. Halk ata sözü olarak nerede çokluk orada der. Halkın çoğunluğunun dediği demokrasiye göre doğru kabul edileceği için demokraside bu sözün doğruluğunu kabul etmek zorundadır. Öyleyse demokrasi böyle bir pisliktir. Kendi taraftarları ve ideologları bile demokrasinin görmezlikten gelinemeyecek zaaflarından haberdardır. İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü fakat kötülerin en iyisidir. Hükümetlerin en iyisi bize kendimizi yönetmemizi öğreten hükümetlerdir. Demokrasi bir yönetim biçimidir. Yönetimleri belirleme biçimi değil, kendisi bir düzendir, başka düzenlere kapı değil. Davul tutanları seçme işidir, tokmakları değil. Egemen güçler tarafından kuralları belirlemiş oyundur. Oyun kurallarını belirleme işi değil. Demokrasi kitabına uydurma rejimidir. Kitaba uyma değil. Demokrasi ile disiplini esas alan rejimler arasındaki fark önemsizdir. Totaliter rejimlerde kral veya general ben böyle istiyorum der, demokrasi ise sen böyle istiyorsun der. Aynı coğrafyada yaşayan insanlar olarak hepimiz aynı geminin yolcular değil miyiz? Gemide deli kaçanlar sadece kendilerini mi batırmış olurlar? Gafil, hain, ehil olmayan, güvenilmez kaptanın elindeki bozuk pusula ve yanlış haritayla gemiyi sürmesine rıza göstermek, demokrasi gereği olsa bile tüm yolcular için hayati tehlike değil midir? Kaptan ve tayfaların yanlış rotalarına seyirci kalmak, Tüm yolcularında gitmeleri gereken yere ulaşmalarına engel olmaz mı? Devlet gemisinin sorumlu kaptanı sadece bu gemiyi yöneten değil, aynı zamanda bu gemiyle yolculuk edenler değil midir? 99. Demokrasiye bazı eleştiriler getirip daha iyi demokrasi için içeriden teklifler demokratik hak ve özgürlük sayılır. Bunlara göre demokrasinin bütün kusurları daha güçlü bir demokrasi tarafından tedavi edilebilir. Ama demokrasiye temelden radikalce karşı çıkarak İslam'ı yegane hak yönetim biçimi görerek bunun gereğini yapmak gerekli bedeli ödemeyi gerektirmez mi? Hem demokrasiye çatıp hem demokratik tavırla seçimlere katılmak ve seçilenleri onaylamak çelişki ve tutarsızlık değil midir? demokrasi ve bu dinin dindarları sınıf sanalgesi 99 soruyla demokrasi sorgulanıyor